Perişan FM Perişan FM e e e e e Türkiye Radyoları Radyolar, Radyolar. <gülüyor> Perişan FM Ömer Pekin'le Pekin. Arena Arena Arena Arena Arena, da Arena. Da da da da. Sahtekarların, gözü dönmüşlerin, tüyü bitmemiş yetimin, tüyünü yiyenlerin, sınavda kopya çekenlerin, pişmiş aşa su katanların... Kuyruğa kaynak atanların, yaşlılara yer vermeyenlerin ve şike yapanların korkulu rüyası haline gelen Ömer Pekin'le Arana ekibi siz saygıdeğer halkından aldığı destekle olayların üzerine büyük bir cesaretle gitmekte ve suçluların yüce adalet hesap vermelerini sağlamaktadır. İşte bu şuurla hareket eden Ömer Pekin her zamanki gibi Arana telefonlarının başına oturmuş ihbar telefonlarını beklemektedir. İyi günler Arana mı? Evet bayan ben Ömer Pekin. Dıt dıt dıt dıt dıt. Ben Hanefendi, Arana diye birisi yok. Arana program ismi. Ömer Pekinle Arana. Ha, Ömer Pekinle Arana deyince ben de Erman Toroğluyla Ahmet Çakar gibi beraber sunuyoruz zannettiydim. Ya ne alakası var hanfendi ya? Kemal Gülenle Ana haber deyince Ana haber diye biri mi var? Yanlış anlamışsınız. Evet. <gülüyor> Zaten dikkat ettim programda hep siz konuşuyonuz. Hiç Arana Bey'i konuşturmuyonuz. Hayda ya hanımefendi ihbarınız varsa alalım. Yoksa bakın şu anda milyonlarca insan ihbar yapacak. Ama sizin yüzünüzden telefon meşgul çalıyor. Lütfen. Ay vallahi özür dilerim ben kimsenin hakkını yemek istemem. O zaman şöyle bir ihbarda bulunacağım ben. İhbarınızı alalım hanımefendi, buyurun. Aha da bulunuyor Bizim mahallede kedi kesip lahmacun yapıyorlar. Hadi ya. Hemen adresi alalım bayan. Aldığı ihbar üzerine yola çıkan Ömer Pekin ve aran ekibi söz konusu yere gelir. Başkın sırasında sahtekar kedi kesicisi zavallı kediyi yere yatırmış, kediyi kesmek üzeredir. Ne yapıyorsun? Alana. ARENA! tut tut Ana arena gelmiş ya. Hamit <gülüyor> bak Hamit gelmiş ya ne güzel ya Allah Allah. Ona <gülüyor> gamazan namazdan yine Hamit bugün geldi. Ne yapıyorsunuz burada? Kedi bu kedi ne? Ne bu kedi? Ne mi yapıyorum? <gülüyor> ha ha ha. Bu kedi şey ya. E ee, bu kedi sokakta kalmıştı da zavallıyı eve aldık himaye edelim dedik. Ay ne kadar da güzelmiş ya. Gel küçük küçük küçük küçük gel baba. küçük kuçu mu? Lan daha kedi sevmeyi bilmiyorum be. Kedi pisi pisi gel pisi diye çevir. Köpek mi lan bu küçük kuçu? Doğru pisi pisi pisi gel pisi pisi gel pisi pisi. Himayeymiş ne himayesi be? Gördüm bıçağı almışsın resmen kesi, kediyi kesiyordun ha. Tevbe de, tevbe çarpılacaksın mübarek ramazan günü ya. Ne kesmesin ya, kedi kesilir mi ya? Ben piyanist miyim ya, ne diye kediyi keseyim ya? Ne, ne, piyanist mi? Ne piyanisti be, ne piyanisti be? Tövbe estağfurullah ya. Daha satanist demeyi bilmiyor. bilmiyorum, piyanist değil o. Satanist satanist de yavrum bey. Deme ya. Ulan demek piyanistler de satanist ha. Abo. <gülüyor> Kutum mu anlat bak umut besin senle Arif Susam da satan ismiş ya. Olan vallahi kimin ne olduğu belli olmuyor ya. Evet dinleyenler adam resmen uyduruyor. Neden? Çünkü eli ayağı birbirine karıştı. Ne dediğini bilmiyor. Dıt dıt dıt dıt. Ne yapıyorsunuz bu kedilere? Burada burada ne bu kediler? Ne ne kediler? Ee, ne mi yapıyoruz? Ee, biz buradan kedileri dört ayak üstüne düşen mi düşmez mi olarak bilimsel ve de deneysel araştırmalarını yapıyoruz. Yani bilim adamıyız biz. <gülüyor> evet dinleyenler yani saattekar kedi kesicisi şimdi de bana bilim adamı ayağı yapıyor ama yer mi Anadolu çocuğu diyoruz ve olayın üzerine gidiyoruz. Ayıp değil mi kardeşim ya millete kedi eti yediriyorsunuz be. Bir dıt dıt bir dıt dıt. Dıt. <gülüyor> ya ne laftan anlamad adamsın sen ya. Ordundan mısın Ömer Pekin misin bir defa kimlik bunalımda bir adamsın sen ya. Benim gibi namuslu bir bilim adamına iftira atmaya utanmadın şimdi. Valla ben kalktım seni şikayet edeceğim ha. Ya kardeşim ben kedi bilimcisiyim <gülüyor> kedi. Kediler üzerine araştırma yapayım. Ahmet babaya getir araştırma. Benim 50 tane makalede kedi üzerine, pise üzerine, mırlama üzerine makalem var ya. Ne araştırıyor kediler üzerine? Ne araştırıyorsun? Ya o dört ayak üstüne düşer mi onu araştırıyorum işte. Ne anlamaz adamsın sen ya. Aa istiyorsan bak. Aha bu kediyi gördün mü? He. Bak ne kadar uyuşan bak bak bak bak. Bak şimdi ona havaya atalım. Atalım atalım. Ağır çekimde slow motion çeksin senin kameramanın da. Ahmet, kendi atamaya, atamaya düşsün bakalım görsün bu ya. Aha, aha, o, aha, çok mu bir şey yaptın ya? Kedi hala gidiyor yukarı ya. Aa, aha, gelin, acılı yana, düştü dört dört ayağının üstüne düştü. Allah'ım ya Rabbim ya ya. Bırak aslanım hastanem deneymeni kedi dört ayak üstüne düşmüş ya. Ya hakkınızda ihbar var. Oturmuş ben de dinliyorum ya. Kedi kesip lahmacun eti yapıyor musunuz? Ne? Allah Allah. Allah Allah. tövbe ve istiğfarımla yav yanlış ihbar. Ömer Pekin. Burada kediler üzerine bilimsel ve fotozentrik araştırma lan ya. Ömer Pekinle Arena, arena, arena, arena, arena, arena. Devam gelecek bölümde. Perişan, Perişan FM. FM, Perişan Türkiye FM. FM. Türkiye Radyo'lu, Türkiye Radyo'lu, Türkiye Radyo'lu. Perişan FM. Perişan FM şimdi bu kadar. Perişan FM her gün çift saatlerde yalnızca ya dünya radyoda. Yazan Ben Omer Pekin oynayanlar. Ben Ömer Pekin, Fırat Paşa Yiğit, teknik yapım Ben Ömer Pekin. Aha dinleyin dinleyiciler. <Gülüyor>